Münafıkların Özellikleri Kalpleri Hastalıklıdır Özcan Yıldırım Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Münafıkların özelliklerinden biri de kalplerinin hastalıklı oluşudur. Kalp, kulluğun istikametinde rol oynayan en önemli organ olup bedeni organize eden, yönlendiren organdır. Allah Subhanallahu ve Teala, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinde der ki esfel ehlinin kalplerinin hastalıklı olduğunu belirtmiş ve birçok yerde de buna vurgu yapmıştır. Konu üzerindeki mülahazalarımıza geçmeden evvel bu ayetlere öncelikle bakmakta yarar var. ''Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırdı. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlara elen verici bir azap vardır.''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 Allah şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için şeytanın kattığı şeyi bir deneme vesilesi yapsın. Zalimler gerçekten haktan oldukça uzak bir ayrılık içindedirler. Hac Suresi 53. Ayet Kalplerinde bir hastalık mı var yoksa şüphe içinde midirler yahut Allah ve Resulünden kendilerine zulüm ve haksızlık edileceğinden mi korkuyorlar? Hayır. Hayır. Asıl zalimler kendileridir. Nur suresi 50. ayet Ve o zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar, meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar, diyorlardı. Ahzab suresi 12. ayet Andolsun ki münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde bozguncu haberler yayanlar, ''Buna son vermezlerse muhakkak seni onlarla mücadeleye çağırırız da sonra çevrende az bir zamandan fazla kalamazlar.'' Ahzab Suresi 60. Ayet İman etmiş olanlar keşke cihat hakkında bir sure indirilmiş olsaydı derler. Ama hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün.''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 İnanmadığı halde Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyen güruh, ikinci tipse irade bozukluğu, zihni karmaşa yaşayan, İslam'a ve Müslümanlara karşı güven duygusunu kaybetmiş, kendi benlikleri yüzünden fedakarlıktan kaçunan toplum içerisinde kalp EKG'sinin sürekli zikzak çizdiği istikrarsız insanlardır. Buna örnek olarak şu iki ayeti örnek verebiliriz. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et! Onlara karşı sert davran. Onların baracakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Tevbe suresi 73. ayet Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. Nisa suresi 63. ayet Allah Subhanallahu ve Teala ilk ayette birinci tür münafıklara karşı takınılması gereken tavırdan bahsederken, diğer ayette de ikinci tür münafıklardan bahseder. Bakara suresinde ateş yakmaya çalışan fakat ateş çevresini aydınlatmaya başlayınca Allah'ın görme imkanlarını yok edip karanlıklarda bıraktığı insanın misali, birinci tip münafığın durumunu anlatırken, şimşek ve gök gürültüleriyle yağan sağnak altında, yıldırım korkusuyla kulaklarını tıkayan, şimşek önünü aydınlatınca yürüyen, karanlık çökünce dikilip kalan kişinin misali, iman ve inkar arasında gidip gelen ikinci tip münafığı sembolize etmektedir. Bazı ayetlerde münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şeklinde ikini bir ifadenin yer alması da aynı farklılığı göstermektedir. Nitekim Kur'an'da bir taraftan peygambere münafıklarla mücadele etmesi ve onlara sert davranması emredilirken, diğer taraftan kendilerine öğüt vermesi ve içlerine işleyecek güzel sözle hitap etmesi istenmektedir. Halis münafıklar, müminlerle karşılaştıklarında iman ettiklerini belirtmelerine rağmen asıl taraftarlarıyla baş başa kaldıkları zaman müminlerle alay ettiklerini söylerler. Diğerleri ise peygambere inandıklarını sanmakla birlikte önemli işlerinde din dışı otoritelere gitmeyi tercih etmekte fakat başlarına bir felaket gelince peygambere başvurmakta, böylece hak dine olan bağlılıkları dünyevi menfaatlerine göre değişmektedir. Görüldüğü gibi münafıklar iman etmeyen ve imanında git-gel yaşayanlar olmak üzere iki gruptur. Allah Subhanahu ve Teala her ikisini de kalpleri hastalıklı olan güruhta tek bir taife olarak adetmiştir. Yani kalpleri hastalıklı olanlar sadece münafıklar değildir. Bilakis toplumda oluşan türlü haberlerle git-geller yaşayan, her olayda sendeliyen, bir türlü dikiş tutturamayan, onlara kulak asan bir da vardır. Bunlardan da Müslümanlar arasında kanıyan bir uzuv olan, şüphe denizinde bocalayan insanlardır. İnandığı davanın öğretilerini gırtlaklarından aşağı indirmeyip, sadece dinlerini ıslatmakla bu öğretileri edebi sözlerine malzeme yapan, kalpleri başka haberlerle fırıldak olan fakat sebatkar olduğunu zanneden zavallılardır. İslam cemaati içerisindeki refahı ve güveni kalplerine su üzerine yazarcasına yazanlar en küçük imtihanda savrulmuşlardır. Güven, itaat ve sebat denklemini benliklerine yerleştiremeyip kulakları ve kalpleri olmadık yerlerde gezenlerin akıbeti de ayak kayması yaşamaya mahkumdur. Çünkü cerahatin fayda vermeyeceği bir şekilde kalpleri hastalığa kapılmıştır. Önceden iç aleminde depremler yaşadığı, gözlerine uyku girmediği bir vakıa, şimdilerde sadece kulağını çınlatan bir bilgi haline gelmiştir. Önceleri İslam cemaati, İslam davası, İslam'a hizmet, fedakarlık kelimeleriyle içindeki iman tohumları patlayan ve göze hitap edercesine yeşeren imanı, şimdilerde kışını bekleyen sonbahar haline almıştır. Tüm bunlar, kalp hastalığının ilk adımlarını atarken kalplerini, kendilerine nasihat eden kimselere türlü bahanelerle kulak tıkamalarıyla başlamıştır. Ya nasihatlere kulak tıkayıp kendi doğruları ve dağlar kadar tecrübe ve bilgisiyle karşı çıkmış ve böylece hazımsızlık yaşamıştır ya da karşısındakinin gözünü doldurma gayesiyle kafa sallamış fakat kalbi az da olsa bu sallanmadan nasibini almamıştır. Böylece ağzında çiğnedikçe moleküllere böldüğü cemaate güven ilkesini kabullenemediği için bir türlü gırtlağından aşağıya indirememiştir. Yaklaşıldığında yediklerinden dolayı ağzı kokan, fakat kendisine bu koku gelmeyip de karşısındakine ben buradayım dercesine ayan beyan olan bir koku misali hastalığını karşısındaki fark etmiştir. Fakat heyhat ki ben böyle değilim cesaretini de bulabilmektedir. Kalp bozulmuş, kokusu tenceresinin kapağını oynatmasıyla içinde kaynayan cismin kokusunu dışarıya vermesi misali dini ve hali bu bozukluğu ele vermiştir. İslam davasını güden her birey de kalbin bozulma safalarına azami dikkat etmeli daha ilk adımda kendisine nasihat eden yapıya da teslim olması gerekir. Kalbin bozulma safaları Kur'an'da geçen üç kelime vardır ki bunlar hemen hemen her günahın kalpteki oluşumuna hasrolunmuştur. Zeyh, Rayn ve Kasvet Kalbin maruz kaldığı Zeyh ve Rayn, Kasvet'e kadar inkara uzanan yolda iki alt safayı teşkil etmekte, kasvetse kalbin bütün hayır ve gerçekler için kapalı, her türlü kötülük ve günah içinse açık ve hazır olduğu durumu resmetmektedir. Şimdi bu kavramları sırasıyla ele alıp kısaca değerlendirmeye çalışacağız. A. Zeyr İstikametten sapmak, etmek anlamına gelen bu kelime Kur'an'da sekiz yerde geçmektedir. Üç yerde bakışlar, ebsar için, bir yerde de ilahi emirden sapma anlamında kullanılmıştır. Diğer dört yerde ise tamamen kalbin haktan, doğru olandan aksi istikamete meyletmesi manasında kullanılmıştır. Dinin emir ve kayıtlarından, kalbin sapmasını ifade eden zeyden Tevbe yoluyla kurtulup yeniden asli çizgiye dönmek mümkündür. Nitekim Tevbe suresinin bir ayetinde, kritik bir anda Tebük seferine çıkmaya pek arzulu olmadıkları halde, nefislerinde gerçekleştirdikleri bir mücadeleyle zaaflarını aşan bazı Müslümanlar için şu ifadelere yer verilir. Allah peygamberini savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiği gibi o güçlük saatinde ona uyan muhacirleri ve ensarları da affetti. O zaman içlerinden bir kısmının kalpleri zeyre, kaymaya yüz tutmuşken yine de onların tevbesini kabul buyurdu. Tevbe Suresi 117. Ayet Hak'tan sapma basit bir muhalefette başlar. Günah adını atılan bir adımla genişler. Söz gelimi bir kere yalan söyleme, inkara doğru atılmış bir adım ve aynı zamanda imandan da o miktar soğuma demektir. Keza bir kere zinaya yaklaşma, küfre doğru bir adım ve imana da o ölçüde yabancılaşma demektir. Kur'an-ı Kerim'in tam bu noktada Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu hidayetten sonra iman eden insanların kalplerinin zehre düşmemesi için şu duayı öğütlemesi gayet dikkat çekicidir. Rabbimiz Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, zeyretme. Ali İmran Suresi 8. Ayet Bu sapmaların kalpte etkilerinin yaratılması Allah'ın bir kanunudur. Bu bağlamda bir ayeti i kerimede şöyle buyrulur. Onlar haktan sapınca Allah da onların kalplerini hidayetten uzaklaştırdı, saptırdı. Saf Suresi 5. Ayet Pek çok ayette vurgulandığı üzere katle meydana gelen musibet ve menfi her türlü oluşum Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşir. Nitekim bu ayette izahe, saptırma, eğritme işi açık bir şekilde Allah'a isnat edilir. Ancak bu ayetin baş tarafında felemma za'u şeklinde yer alan cümleyle buna sebep olanların insanların bizzat kendilerinin olduğu hatırlatılır ve böylece bunun cezanın cürme terettübü yani cezanın amel cinsinden olduğu nevinden bir durum olduğu vurgulanır. Netice olarak diyebiliriz ki Zeyr, başlangıçta yaratıcı tarafından istikamete programlanmış kalbin iman ve salih amelle işlettirilmeyip, hevanın etki alanına terk edilmesiyle duyarlılığını kısmen veya tamamen kaybettiği halin ifadesidir. Başka bir ifadeyle Zeyr, boşluk kabul etmeyen kalbin istikametten ayrılması neticesinde yerini kaçınılmaz olarak bir eğriliğe, bozukluğa bıraktığı durumun adıdır. Gerçeğin izah ve kabulüne güçlük teşkil eden bu durumu, Kur'an'da günahların kalpte meydana getirdiği ifsadın ilk parametresi olarak değerlendirebiliriz. B. Ra'in. Lugatta pas, is ve kir gibi anlamlara gelen rhein, Kur'an'da günahların kalbi istila etmesi anlamında kullanılır. Bu kelimenin geçtiği bir ayette şöyle denir. Doğrusu işleyip kazandıkları kalplerinde... Rain pas tutmuştur. Mutaffifin suresi 14. ayet. Üst üste işlenen ve nihayetinde kalbin körelmesine yol açan bir maraz olarak da tarif edilen Rain, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem beyanındaysa şu ifadelerle ele alınır. Kul bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer sahibi pişman olur, tevbe ve istiğfar ederse, ondan sıyrılırsa kalbi yine parlar, saydamlaşır. Yok tevbe ve istiğfar etmeyip günaha devam ederse bu leke çoğalır. Nihayet ardarda öyle bir raddeye gelir ki leke bir kılıf gibi bütün kalbi istila eder. İşte Allah'ın Kur'an'da zikrettiği rain budur. Amellerin kalbi nasıl etkilediğini çarpıcı bir biçimde ortaya koyan söz konusu bu ayet ve hadis göstermektedir ki, günahlar devam ettikçe kalpleri bir kılıf gibi kaplamakta ve kalp silinmesi güçleşen ikinci bir tabiata sebep olmaktadır. Bununla birlikte Rhein, tab kadar bir olumsuzluk ifade etmez. Söz konusu bu kalpler işledikleri günahlarla öylesine örtülmüş kalmıştır ki, Fıtratlarında hakka müteveccih olan kabiliyetleri kapanır hale gelmiştir. Zira işlenen her bir günah, emsali günahlara birer çağrı ve davetiye mesabesinde olması hasebiyle fasit bir dairenin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Hemen belirtmiş olalım ki burada da müsebbebi, sebebe bağlı olarak meydana gelen böyle bir neticeyi Allah yaratmıştır. Ancak müsebbin yaratılmasına sebep olan yine insanın kendisidir. Bu bağlamda Rhein'la yakın bir anlamda Kur'an'da zikredilen diğer bir ifade de Ritz kelimesidir. Lugat anlamı itibariyle ters, pislik manasına gelen Ritz, kendisi pis ve kirli olan şeyler için kullanıldığı gibi kalbi bir ters tabakası gibi örten pislikleri ifade içinde kullanılır. İnsanın gerçek benliği kalpte olduğundan kalbini Ritz'in kapladığı insanlar da bütünüyle Ritz olma noktasına gelmişlerdir. Bu bakımdan ehl-i ve küfrün amelleri de Ritz sayılmıştır. Kur'an'da kalplerinde maraz bulunanların Ritz üstüne Ritz'e maruz kalacakları ve bunun küfür içinde bir ölümü netice vereceği bildirilmiştir. Bir sure indirildiği zaman içlerinden biri çıkar, bu sure hanginizin imanını arttırdı der. Fakat müminlere gelince her inen sure onların imanını arttırmıştır ve onlar birbirleriyle müjdeleşip durmaktadırlar. Kalplerinde hastalık olanlara gelince bu sureler onların ritslerine rits katmıştır ve onlar kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Tevbe Suresi 124 ve 125. Ayetler Günahlarla kararmış bir kalpte tabir yerinde ise Güneşin ışınlarından daha parlak ve daha müessir vahyin manevi şuaları kolayca yer bulamaz. Göz bakar, kulak dinler ama ne baktığından ne de dinlediğinden bir şey anlar. Kısaca ifade edecek olursak gerek düşünce gerekse amel bazında üst üste işlenen günahlar, kalbin hakkı anlama ve kabul etme kabiliyetinin sönmeye yüz tutmasını netice verir ki bu durum Kur'an dilinde rayn, pas esprisi içinde somut bir ifadeyle anlatılmıştır. C. Kasvet Lugatte katılık, sertlik ve kuruluk anlamlarına gelen kasvet, kalple birlikte kullanıldığında kalbin kararması ve katılaşmasını ifade eder. Böyle bir kalp bütün fıtri ünitelerini kaybetmiş demektir. Kur'an'da inkara saplanmışların, şartlanmışların kalpleri bu katılığa benzetilmiştir. Öyle ki, Kalpleri taştan daha da katı hale gelen bu insanlar için dağlar yerinden oynasa, yer yarılsa, gökten onlara melekler inse yahut ölüler kendileriyle konuşsa yine de onların kalplerine hiçbir hayır işlemez. Bütün bu ifadeler ilahi sadanın çağrısına inatla direnen kafir, inkarcı yüreklerin halini anlatmak için kullanılır. Ayet-i Kerimelerde, inkârcıların inanma kabiliyetlerini yitirmiş kalplerinin kasveti, taşın katılığına, sertliğine benzetilmiştir. Kur'an'daki bu teşbihleri değerlendiren Ebu Mansur el-Maturudi, kalbin katılık hususunda başka bir şeye, madene değil de taşa benzetilmesinin hikmetiyle alakalı olarak şu ifadeyi kullanmıştır. Ateş, demir ve madenleri eritebildiği halde taşı eritememektedir. Kur'an bitmez zannedilen hayat içinde nefsin uzayıp giden tutkularını ve Allah'a verilmiş olan ahdin sözün dikkate alınmayıp bire bire çiğnenmesini kalp kasvetini besleyen sebepler arasında zikreder. Müminlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürperme, yumuşama zamanı daha gelmedi mi? Sakın onlar ehli kitap gibi olmasınlar. Zira onların kalpleri uzayıp giden zaman içinde kapıldıkları nefsani arzuların ağında katılaşmış ve çoğu fasık, fıskı fücur sahibi olmuşlardı. Ahiretlerini, sözlerini bozluklarından ötürü onları rahmetimizden mahrum bıraktık. Kalplerini de kas katı hale getirdik. Maide Suresi 13. Ayet Geçmişte yaşamış insanların şahsında Kur'an'ın kalp kasvetini sık sık gündeme getirmesi, hali ve gelecektekileri bu tehlikeli akıbetten sakındırmak içindir. Kasvetin beşer tarihinde en tipik temsilcileri olarak karşımıza İsrailoğulları çıkmaktadır. Tevhidden sonra şirket kayan bu tiplerin halini Kur'an bir başka ayetinde şöyle aktarır. Bunun arkasından yine kalpleriniz katılaştı. Şimdi o taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşın öylesi vardır ki yarılıp ondan su fışkırır. Öylesi vardır ki ondan ırmaklar akar. Öylesi de vardır ki Allah korkusundan aşağıya düşer. Bakara Suresi 74. Ayet bu ayet Yahudilerin kalplerinin hakkı kabul etmeme ve yapılan öğütlerden etkilenmeme hususundaki sertlik ve katılıklarının taşlara bile imlenilecek bir dereceye vardığını anlatmaktadır. Aynı insanların daha sonra Peygamberi birçok sıfatıyla tanımış olmalarına rağmen iman etmemeleri de ancak böyle bir katılıkla izah edilebilir. Kalp kasveti ilahi hidayet ve rahmetten nasibini almamış her bir insan için söz konusu olabilecek bir durumdur. Bunun özel bir dönemi ve coğrafyası yoktur. Dün arena ve hipodromlarda ellerindeki esimleri aç aslanlara parçalatanların sahip oldukları kalplerle, bugün eskisini aratmayan usullerle çaresizliklere eziyet edenlerin kalpleri aynı kasveti taşımaktadır. Kasvetin bütün günah ve kötülüklerin kaynağı olması ve bu durumun kulu Rabbinden uzaklaştırması sebebiyledir ki, Kur'an kasvetli kalpleri ayıplayıcı bir üslupla kınamıştır. Allah'ın zikrine, mesajına karşı kalbi kasvet kesilmişlere yazıklar olsun. Zümer Suresi 22. Ayet Kısaca ifade etmek gerekirse, Kur'an'da kasvet ifadesiyle dile getirilen bu kerte aşama, Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bakara suresi 7. ayetindeki haberin tahakkuk ettiği bir durumdur. Artık ne imana yol kalmıştır ne de küfürden kurtuluş çaresi. Böyle bir neticeye kul yönelmiş Allah da yaratmıştır. İslami dava bireyleri bu Kur'an'i öğretilerden ders almalıdır. Etrafındaki nifak ve nifaka yol açan yolları iyi düşünmelidirler. Kişilerin İslam'la şereflendikten sonra elleriyle işlediği bir takım masiyetler yüzünden kalpleri katılaşmaktadır. Bu da tüm hareketlerine bir ayna gibi yansımaktadır. Hususen İslami dava için çaba gösteren, dünyayı elinin tersiyle itip ben de buradayım de merdemini gösteren kimselerin bu konuya azami dikkat etmeleri gerekmektedir. Gütmüş oldukları dava herhangi bir meslek dalı veya yaparken keyif alınacak bir hobi değildir. Yütmüş oldukları dava alemlerin Rabbi olan Allah'ın davasıdır. Her iş O'nun rızası ve çiğ içindir. Burada düşülmesi muhtemel birinci hata gaflet içerisinde olmaktır. Gaflette insanı Allah'tan alıkoyan en temel unsurlardan bir tanesidir. Allah'tan Allah'ın davasından gafil olmak. Hem de Allah'ın davası güdüldüğü halde. İkisinin bir arada olması veya zikredilmesi dahi ironiden başka bir şey değildir. Kişi hem Allah'ın davasını güdecek hem de Allah'tan gafil olacak. Akıl tutulması bu olsa gerek. Dava için çabalayacak, koşuşturacak fakat amellerinde artıştan ziyade azalma baş gösterecek. Bugün daha ilk adımda bunların düşünülmesi gerekmektedir. Yaptığımız iş bizi Allah'a yaklaştırıyor mu yoksa uzaklaştırıyor mu? Yaptığımız iş bizim haşyet, Rabet, rahbet ve benzeri kalp amellerimizi arttırıp kalplerimizi inceltiyor mu yoksa taştan katı bir hale mi getiriyor? İnsanlarla olan muamelemiz güzelleşeceği yerde girift bir hal mi alıyor? İnsan bu daba için ter dökerken ne kadar ağır iş yaparsa yapsın asla Allah'tan gafil olmamalıdır. Aksi halde kalp hastalıklarının ilk adımı gaflet, insanın arkadaşı olmaya başlayacaktır. Bundan sonra dikkat edilmesi gereken şey ise insanın günahla baş başa kalmasıdır. Çünkü zikirle Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dolu olmayan gafil bir kalbe girmesi kesin olan şey günahlardır. Kalbe hızlı bir şekilde döndüğü için kalplenmiş ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem de kalbine bu yüzden sebat dilemiştir. Kalpleri yatıştıran, sakinleştiren tek ilaç da zikirdir. Dikkat edin! Kalpler Allah'ı anmakla mutmain olur. Rad Suresi 28. Ayet Kalbine istikamet vermeye çabalamayan bireyin başına gelmesi muhtemel olan şey de günahlara çar çabuk dalmasıdır. Günah merhalesinde sinkelenmeyen, bu kirden arınmak için çaba göstermeyen her birey kalbinin sonunu hazırlamaya başlamıştır. Kalbi bozulmuş ve bunun yanında İslami dava güden kimsenin düçar olacağı son da davadan el etek çekmesidir. Birçok sebep onu bu davadan ayrılmaya, nefsiyle baş başa kalmaya sevk edecektir. Bu sebeplerse bu davanın yol arkadaşı olan ölüm, eziyet, hapis ve maddi sıkıntılardan korkmak, kendi hevasından, arzularından, dünyaya dair isteklerinden vazgeçmemek, problem yaşadığı bireylerle aynı safta duramama gibi nefsini ezememe ve kibrini yenememek, kendi benliklerini ve doğrularını İslam toplumu ve cemaati önünde bir kenara atamamak, kendisi gibi bir insanın kendisine tahakküm kurmasını, yönlendirmesini sindirememek. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı ayak kayması yaşayacaktır. Tüm bunların garabet yönü ise, Dün güttüğü, kabul ettiği doğruların zıddını serdetmesi, dün yediği kaba bugün tükürmesi, dün göğsünü siper ettiği dava arkadaşlarının arkasından hürmetlerini çiğnemesidir. Bir bakıyorsunuz, dün kabul ettiği içtihadı ve fıkı veya menhece taalluk eden meseleleri eleştirmeye başlamıştır. O halde beraber olduğu insanlarla bunca zaman iki yüzlü, git gel yaşayan, her haber veya olayda sendeliyen dili başka kalbi başka olan malum gruptan bir farkı olmadan yaşamıştır. Bu tip insanlar da kalbi bozuk olduğu gibi toplumda en sefih, akıl yoksunu, ikiyüzlü ve hain insanlar olarak nitelendirmeden ziyade onlara yeniden terminolojik bir tanım yapmak gerektiği kaçınılmazdır. Allah bizleri sadık olan kullarından yazsın. Bizleri, kalpleri ve dilleri birbirine lanet okuyan, iç dünyasında iki kutup yaşayan, x ve y'leri çok olan nefislerden fersah fersah uzak tutsun. Bizleri Rabbani davaya, dava arkadaşlarına sadık olan bireylerden yazsın. Bizleri, benliklerini, keyiflerini davanın önüne alan bireylerden beri tutsun ve onları bu yolda bizlerden ayırsın. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Duamızla. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 36. sayısında yayınlanmıştır.